Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Biz de iyiyiz. Allah daha iyi etsin inşallah. Ee, ders notumuzu nasıl yeniliyorduk? Ee, notlar. Tamam. ama Murat Bey sağ olsun yeniledi notumuzu. <gülüyor> Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bugün yeni dini akımlar hakkında konuşacağız. Yeni dini akımlar modern dönemde e, karşılaştığımız e, dini akımlardır. Dolayısıyla e, eski dönemlerde çok fazla e, karşılaşılmayan, görünmeyen e, pek çok e, dini akımı e, günümüzde biz e, görüyoruz. Bu e, yeni dini akımlarda dört ana başlıktan burada notlarımız bahsediyor ancak ee, biz çeşitli vesilelerle başka dini akımlara da temas edeceğiz. Ee, bu dört ana başlık Yahova şahitleri, Mormonlar, e, Kadiyaniler ve Bahayiler. E, dolayısıyla e, bu dört dini gelenek bizim üzerinde konuşacağımız e, ana gövdeyi oluşturuyor. Burada Öncelikle bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeni dini hareketler özellikle Hristiyanlık içerisinde yaygınlık kazanmış, Hristiyanlık kültürü içerisinde doğmuş olduklarını görüyoruz. Bunlar çeşitli sebepleri var. Biraz bunlar üzerinde konuşacağız. Ancak bu yeni dini hareketleri sadece e, Hristiyanlığa aitmiş gibi de görmemeliyiz. E, Hint dinlerinde ve Japon dinlerinde de e, yeni e, dini hareketlerin doğduğunu e, müşahede edebiliyoruz. E, ayrıca e, İslam dininin içerisinde de yeni dini hareketlerin e, çıktığını söyleyebiliriz. E, yeni dini hareketlerin Özellikle e, İslam'la alakalı olarak iki tanesi burada günümüzde e, konumuz olarak e, önümüzde duruyor. Bunlardan birincisi bahayiliktir, ikincisi ise Ahmediye veya Kadiyaniliktir. Amerika'da olup e, Müslümanlığı kabul etmiş, zencilerin oluşturmuş olduğu e, Nation of İslam, e, İslam milleti, isimli bir e, grup daha vardır. O da İslam kökenli bir e, din, yeni din harekettir ve e, şeyden e, Ortodoks İslam diyebileceğimiz Sünni İslam'dan e, tamamen farklı e, özellikler e, arz etmektedir. E, günümüzde e, Müslümanlar arasında farklı din anlayışlarının yansıması olarak e, farklı e, dini öğretileri vaz eden Nation of İslam mı? Hemen yazayım. Bu İngilizcesi e, Nation of İslam e, Doğru. E, Eliyah Muhammed Başkanlığında günümüzdeki başkanı Louis Farrakhan e, Bu insanların şeyleri Şimdi eee Feyza Hanım sorar ki hocam dini hareket mezheple aynı kavramlar mıdır? Farklı kavramlar mıdır? E, i̇sterseniz bu soruya cevap vererek başlayalım. Bir kere e, değerli arkadaşlar e, yeni dini hareket mezheple aynı kavram değildir. Mezhep, e, geleneksel dinin yapısının içerisinde o geleneksel kuralları dikkate alarak önemli dini şahsiyetlerin üretmiş olduğu yorumlar çerçevesinde oluşan bir e, düşünce ekoline denir. Ancak e, yeni dini hareketler çok radikal e, değişiklikler önere, gerek kutsal kitap anlayışında gerek ibadetler anlayışında, gerekse dinin diğer boyutlarında ciddi yenilikler önererek daha önce hiç e, ifade edilmemiş, daha önce hiç yer almamış yenilikler önererek e, yeni bir yorum, yeni bir ekol ortaya koyuyorlar. İşte bu Biz yeni din hareket diyoruz. Bunların geçmişe doğru izini sürdüğünüz zaman, e, geleneğin içerisinde bu e, görüşlere yer almadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bir mezhep hareketi haline gelmiyor. E, bu e, biraz önce ifade ettiğim şeyde e, yeni dini hareketlerin çoğunun Hristiyanlar arasında, Hristiyanlık içerisinden doğduğunu söyledik. Bunun e, şöyle bir e, arka planı var. Biz e, bu yıl e, beraber Hristiyanlık konusunu işlerken e, Protestan Hristiyanlığından bahsettik. Protestan Hristiyanlık e, Katolik Roma Katolik Kilisesine meydan okuyarak ortaya çıkmış bir e, yorum biçimiydi ve Martin Luther'in başlattığı bu hareket. Roma Katolik Kilisesi'nin öğretisini, Papa'nın otoritesini e, sorguluyordu. Bazı Papalık uygulamalarının doğru olup olmadığını sorguluyordu. E, bunun bir sonucu olarak da işte e, yeni bir din anlayışı ortaya koyuyordu. Bu din anlayışına göre, e, kısaca hatırlamaya çalışalım, e, bizim kutsal kitabı direkt okumaya yetkimizin olduğunu, Kutsal kitabı anlamak ve yorumlamak için ilave gelenek bilgisine ihtiyaç duymadığımızı öğretiyordu Martin Luther. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'nin ne dediğine bakmaksızın biz oturup kutsal kitabı okuma, anlama ve yorumlamaya yetkili insanlarız. Bunu destekleyen bir başka görüşü de Martin Luther'in. Vaftiz olan herkesin, inanan her Hristiyan'ın din adamı sayıldığını, ayrıca din adamı sınıfının olmadığını söylüyordu. Ne demektir bu? İnanan herkes din adamı ise dini yorumlamada, dini anlamada, insanlara dini tebliğ etmede yetki sahibi ise biz ee, illa kiliseden, papalıktan veya bir başka otoriteden, İzin almış insanlara ihtiyacımız yok. Dini biz yorumlayabiliriz. Biz anlayabiliriz. İlla papalığın izin verdiği kişiler bunu yapma e, hakkına sahiptir demeyiz diyor. Böylece insanların önünde kilitli duran bir kapıyı sonuna kadar açmış oluyordu Martin Luther. Neydi bu kapı? Dinin yorumlanması, kutsal kitabın yorumlanması kapısı. Sadece elinde anahtar olanlar bu kapıyı açabiliyordu daha önce. Yani e, kiliseye e, yemin etmiş, e, kiliseye mensubiyetini ilan etmiş, konulan kurallara riayet eden papa sınıfı, din adamı sınıfı sadece kutsal kitabı yorumlayabiliyordu. Onu da kilisenin öğretisi doğrultusunda yorumlayabiliyordu. E, ancak e, Martin Luther e, bu kapıyı kilitli kapıyı herkese açtı. Herkesin dini yorumlamaya ve e, kutsal kitabı anlatmaya, anlamaya yetkili olduğunu söyledi. Böylece insanlar e, birilerinden onay almaksızın dini görüşler üretmeye ve bunları insanlara, etraflarındakilere tebliğ etmeye yetkili gördüler kendilerini. E, bu o kadar geniş e, bir e, şey e, ihtimal oluşturdu ki... E, Protestan başlığı altında bu bir şemsiye ifadedir arkadaşlar. Yani Martin Luther'in e, yorumlarını temel alarak Katolik Kilisesi'ne meydan okuyan e, bu yaklaşımı benimseyen e, pek çok kilise vardır ki bunların arasındaki e, farklılıklar son derece büyüktür. Ama hepsinin temel prensibi şudur. Biz dini yorumlamaya yetkiliyiz. Biz e, bu yaptığımız yorumda e, haklıyız. Kimse bizim yorumumuzu geçersiz sayamaz ifadesi var. İşte bundan dolayı da özellikle Amerika'da çok sayıda yeni dini hareketin doğduğunu, Hristiyanlık içerisinden doğduğunu mensup bulduğu zaman da bu insanların Hristiyan yani kiliseler oluşturduklarını ve bu kiliselere işte faaliyetler yürüttüklerini, misyonerlik yaptıklarını biz biliyoruz. Bugün e, bu e, iki kiliseden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Yahova şahitleridir, diğeri e, Mormon kilisesidir. İlginçtir, bu o, iki kilisenin de temel öğretisi e, Hristiyanlığa dayanmaktadır. Hrist kendilerini e, Hristiyanlık içerisinde telakki ederler ancak e, Hristiyanlar bu insanlara çok olumlu gözle bakmazlar. E, bu insanların e, yanlış yolda olduklarını düşünür ana akım Hristiyanlar. E, bu şeylere bakacak olursak bunların en temel özelliğinin şu olduğunu görüyoruz. Bir kere her iki akımda daha önce e, e, hani bir tarih anlatıyorlar. E, bir tarihi e, şey kurguluyorlar. Ee, Yahuva şahitleri ise ileriye yönelik ee, daha çok bir e, kıyamet beklentisi, bir e, yedinci gün adventistleri de e, bu şeyler içerisinde değerli kardeşim, yeni dini hareketler içerisinde değerlendirilmelidir. E, Yahuva şahitleri gibi onlara milenyalist veyahut da e, apokaliptik e, Hristiyanlar adını veriyoruz. E, ne demek milenyalist? şu manaya geliyor. Kıyamet yaklaştığı zaman İsa Mesih'in geleceğini ve İsa Mesih'in burada bin yıl sürecek bir barış, iktidarı kuracağını söylüyorlar. Bunlarda ne ortaya çıkıyor? İşte kıyametin yaklaştığı ve bu kıyametin şeyinde Hz. İsa'nın geleceği ve barış iktidarını kuracağını öğretiyorlar. Ee, bu şey Yahova şahitlerinde ve 7. gün Adventistlerinde var olan bir şey. Bunlar işte İsa'nın gelişinin tarihlerini belirliyorlar. Biliyorsunuz Avrupalılar, Amerikalılar bu ileriye yönelik şeyler çok beklenti içerisindeler. E mesela bir dönem işte kehanetler vardı. Nostradamus'un kehanetleri falan. Ve ileriden haber vermek şeyi çok yaygın. Hatta bundan birkaç yıl evvel. Yani e, adamın bir tanesi tam e, şeyini de hatırlamıyorum. Yani kıyametin e, 2000 sürü yıllarda kopacağını söylüyordu. Sonunda adam e, doğru çıkmadı. E, yanlış hesap yaptım dedi. Çıktı adam işin içinde. Böyle, e, kıyametin geliş kokucat tarihi ve İsa'nın gelişini belli bir tarihe şey yapan insanlar Hristiyanlık içerisinde çıkıyor Aslında benzer şeyleri biz Müslümanlar arasında da görüyoruz biliyorsunuz Müslümanlıkta da bir Mehdi beklentisi vardır özellikle Şii İslam'da bu daha da kuvvetlidir sünni Müslümanlar da Mehdi konusunda yani ciddi şeyleri vardır <gülüyor> nasıl diyelim ciddi beklentiler zaman zaman yükseliyor. Bilmiyorum aranızda 1980 yılını hatırlayan var mı? Ama 1980 yılı aynı zamanda Hicri 1400. yıla tekabül ediyordu. 1400. yılda önemli bir tarih olarak düşünülüyordu. Onun öncesinde pek çok insan kendisinin Mehdi olduğunu işte 1400. yılda Mehdi'nin geleceğini ve İslam ümmetini hidayete erdireceğini e, şey yapıyordu. Ben şahsen e, bu tür Mehdi'lik iddiasındaki e, birkaç kişiyi tanıdım. Biliyorsunuz bunlardan bir tanesi Türkiye'de politikaya e, içerisinde yer aldı. Bir tanesi e, şimdi televizyon kanallarıyla işte yayın yapıyor. E, mesela işte Mehdi'nin sıfatlarını anlatıyor. E, sonunda e, insanlar, hocam hepsi sizde var değil mi deyince, yok hayır ben öyle bir şey söylemiyorum ama yani ben Mehdi'yim demiyorum ama bu sayılanların hepsi bende var diyor. Mesela Evrenasolu ayrı bir e, şey. E, yani fenomen. E, yani bu tür insanlar e, ülkemizde yani yaşıyor. Bir de bizim ülkemizin dışında Şii kültür içerisinde yaşayan e, toplumlarda da böyle e, şeylerin e, Mehdi iddiasıyla ortaya çıkan insanların var olduğunu tahmin edebiliriz. Evet. E, arkadaşlar e, işte yava şahitleri aslında e, Amerika'da yaşayan William Miller diye birisi var. E, 19. yüzyılda yaşamış, 1849'da ölmüş bir adam. Bu William Miller e, bu adam şey e, işte İsa'nın geleceği zamanı e, hesaplıyor. Ve e, diyor ki işte 1843-1844 yıllarında İsa gelecektir diyor. 43-44'te 1800'lerde e, ancak e, çıkmayınca e, ortada bir hesap hatası olduğu düşünülüyor. Ve e, şey yapılıyor. E, revize ediliyor hesap. E, daha sonraki bir tarihe, daha sonraki bir tarihe ve bu e, yani e, kıyametin kopmasını bekleyen insanların e, bu İsa'nın geleceği ile alakalı e, tahminleri biraz önce bahsettiğim ismini hatırlamadığım bir adam. E, yani keşke baksaydım e, derse oturmadan önce ama bakmadım e, bu da <gülüyor> eksikliğimiz bizim e, işte şey yapıyor e, devam edip gidiyor e, İsa'nın geleceği tarih. E, Yahu aşaetleri de böyle bir e, grup arkadaşlar e, Charles Russell e, isimli şahıs e, işte İsa'nın gelişini e, şey yapıyor e, öncelikle yaptıkları işte e, Protestanlığın onlara sağladığı bir şey var. İlk önce başlangıç olarak oturup kitabı mukaddesi incelemeye, kitabı mukaddesi tetkikleri yapmaya başlıyorlar. Normalde Katolik Kilisesi'nde siz böyle işlerle uğraşmazsınız. Siz alırsınız daha önceki kilise babalarının yazmış olduğu kitapları. O kitaplar üzerinde şey yapabilirsiniz, incelemeler yapabilirsiniz. Tanrı'nın kitabı en zirvedir. Gördüğünüz gibi Martin Luther'in açmış olduğu bu kapıdan geçen Charles Russell şey yapar, kutsal kitap incelemelerini yapar ve buradan buradaki bazı tarih bilgilere bakarak İsa'nın ikinci defa gelişinin işte 20. yüzyılın başlarında olacağı ile alakalı tahminlerde bulunur. Ee, bu şey e, gerçekleşmez. Ee, mesela e, İsa önce 1874'te gelecekler. Olmaz. 1914'te e, gelmesini önerir. Yine olmaz. Ama 1914'tekinin bir açıklaması vardır. Her yani ne kadar İsa gelmemiş olsa da e, İsa'nın geleceğini haber veren e, Büyük Dünya Savaşı başlamıştır. Bu da Bizim dünyamızın çok önemli gelişmelere, çok önemli değişikliklere gebe olduğunu e, bildirir der. E, arkadaşlar e, kesinlikle e, böyle çok büyük iddiaları ifade ettiğiniz zaman e, iddialarınızın doğru çıkmaması durumunda çeşitli stratejiler geliştirmeniz lazım. İşte bu şahıslar da bu konularda çok ustalar e, 1916'da Üstad vefat eder ve onun yerine işte başka e, arkadaşlar mesela Rutherford geçiyor e, Franklin Rutherford e, ondan sonra işte Nor geçiyor ve böylece şey devam ediyor ama önemli olan şu var arkadaşlar her ne kadar e, Yaho şahitlerinin e, başlangıçtaki e, ana e, şeyi e, iddiası e, İsa'nın gelişi üzerine bir tarih belirlemek ise de zaman içerisinde bu değişiyor ve e, bir misyoner teşkilat haline alıyor ve e, bir din öğretisini e, Amerika'ya yaymaya başlıyor. Sadece Amerika ile sınırlı kalmıyor, e, pek çok dünya ülkelerine yayılıyor. Arkadaşlar e, dünyanın pek çok yerinde Yahova şahitleri Böyle ısrarcı laf anlamaz e, insanlar için bir mecaz olarak kullanılır. Hiç bilmiyorum aranızda Yahova şahitliği ile karşılaşan e, olmuş mudur? Ailesine, evinize, kapınıza Yahova şahidi gelmiş midir? E, i̇nanın çok şeydirler. Yani böyle ısrarcıdırlar sizi kazanmak için, sizin fikrinizi değiştirmek için size ısrar ederler. Tekrar gelirler. E, hani derler ya kapıdan kovarsın bacadan gelir. Böyle bir tabiatlarının olduğunu ben şahsen e, bizzat müşahede ettim. Eminim aranızda da e, bu tür şeyleri olanlar e, çok vardır. Evet, tabi tabi misyonerlik yapıyorlar. Evet. Arkadaşlar Yahudi şahitlerinin temel öğretisi nedir? Bir kere biliyorsunuz e, Tora'da Tanrı'nın çeşitli isimleri var ama e, Yahudilerin telaffuz etmesi yasak olan bir ismi var. O da dört harftan oluşan bir isimdir. Yahudiler bunu telaffuz etmedikleri için bunun nasıl telaffuz edileceği bilinmiyor. E, veyahut da e, çoğunlukla e, Yahve diye telaffuz ediliyor. Ancak e, Yahov'a diye de okumak mümkündür. Bazı insanlar da bunu Yahova diye e, telaffuz ediyorlar. İşte kendilerini bu isme nispet ediyorlar. Biz Yahova'ya şahitlik ediyoruz. Onun şahitleriyiz diyerek kendilerini isimlendiriyorlar arkadaşlar bu grup. E, bunların en önemli e, özelliği diyebileceğimiz ana akım Hristiyanlıktan ayrıldıkları en önemli özellik testis inancını kabul etmiyorlar. Teslisi reddediyorlar. Ee, İsa'yı Tanrı olarak değil, e, Tanrı'nın yaratmış olduğu bir varlık olarak kabul ediyorlar. E, mabetlerinde e, resim, heykel veya başka bir temsili şey bulundurmamaya dikkat ediyorlar. E, daha önce konuşmuştuk. E, kiliselerde çok sayıda heykel, resim e, görmemiz mümkün. Ancak Yahova şahitleri, Bunları e, doğru bulmuyorlar. Resim heykele yer vermiyorlar. Evet. E, İsa Tanrı'nın oğlu e, ismi verilmesinin de e, yani gerçek manada bir isim olması değil. E, yani Tanrı'nın yarattığı ilk varlık olarak İsa e, yaratılmış, Özel bir yaratılıştır. Dolayısıyla ona bundan isim veriyorlar. E, Ayrıya Hanım doğru söylüyorsunuz protestanlar da kiliselerinde e, resim ve heykele yer vermezler haklısınız evet zaten bunların protestan olduğuna dikkat edelim aynı şeyi biz e, biraz sonra konuşacağımız e, şeyde de görüleceğiz e, neydi onun ismi mormonlarda mormonların da e, mabetlerinde kiliselerinde e, resim ve heykele İsa'nın şeylerine yer verilmez Aynı şekilde e, Hz. İsa'nın e, doğumuyla alakalı ve e, işte e, ölümden dirilişiyle alakalı e, tarihlerde biliyorsunuz Noel ve Paskalya bayramları kutlanır. Bu e, şeyler e, bunları da kutlamıyorlar. Aynı şekilde e, kendi doğum günlerini de kutlamıyorlar. E, yani çocuklarının doğum günü kutlamaları yoktur. E, biz çocukken bizim ülkemizde de yoktu ama günümüzde doğum günü gerçekten veya işte belli yıl dönümleri anneler günü işte ne bileyim babalar günü veya ne bileyim bir başka günler evlilik yıl dönümleri böyle kutsal derecesine yükselmiş ritüeller olarak önümüze çıkıyor Evet Kutsal kitabın doğru olduğunu, yanlış ihtiva etmediğini söylüyorlar. Ee, kendilerinin yaptığı bir tercümeleri var kutsal kitaptan. Ee, kutsal kitap tercümesi. Ee, onu şey yapıyorlar. Ee, mesela e, Watchtower, e, gözetleme kulesi. Bizim şeyimiz vardır ya, bu e, deniz kenarlarında e, gemilere yol gösteren neydi onların isimleri? Neydi onların isimleri? Deniz feneri. Watchtower biraz deniz feneri gibi bir şeydir. E, o şeyi kullanıyorlar. E, mesela e, bunların e, çok önemli, e, kendilerinin önem verdiği şeyler e, evrime karşı duruyorlar. E, Tanrı'nın herkesi yarattığını, kesinlikle evrimin oluşmadığını, evrim diye bir şeyin olmadığını veyahut da Darwin'in evrimci e, teorisinin doğru olmadığını iddia ediyorlar. E, bu açıdan e, yani çeşitli faaliyetler yürütüyorlar. Eğitim faaliyetleri yürütüyorlar. Amerika'da e, Darwin'in e, teorilerini kabul edenler ve etmeyenler arasında ciddi tartışmaların olduğunu biz biliyoruz. E, bunlar aynı şekilde savaşa da karşıdırlar. E, savaşta yer almayı, asker olmayı ve millileri temsil eden bayraklara saygı duymayı, milli marşa saygı duymayı kabul etmezler. Bu bir milli marşa, bir bayrağa saygısızlık değil. Bunların insanları böldüğünü e, öne, e, öne sürüp e, bunlara saygı duymanın e, tabiri caizse bir nevi şirk olduğunu e, şey yapıyorlar. E, bayraklara, e, şeylere saygı göstermeyi doğru bulmuyorlar. Askerlik yapmıyorlar. Ee, ve bir de e, bir insanın bedenindeki bir kanı alıp başka bir insana kan transferini veya organ transferini onaylamıyorlar. E, bu konular e, özellikle askerlikle alakalı konular, kan nakliyle alakalı ve organ nakliyle alakalı konular çok defa e, basında sözlerinin e, kendilerinden e, bahsedilmesine yol açıyor. Bizim ülkemizde de bazı Yahoo şahitleri ne mensup? Kişilerin askere gitmediklerini, inançları gereği bunu yapmadıklarını, işte bayrağa saygı gösterisinde bulunmadıklarını söylüyorlar. Ameliyat da olmuyorlar. Kan transferi doğru olmadığı için başkasının bedeninin ve başkasının bir parçası olan bir şeyi alıp kendi vücutlarına transfer etmenin doğru olmadığını ifade ediyorlar. Biliyorsunuz biz. Yani bütün e, tevhid inancına sahip monoteist dinler kan yemeği ve kan içmeyi veya kanlı bir şeyi tüketmeyi yasaklar. Bu ağız yoluyla e, kan almayı yasaklar diye biz e, yorumluyoruz. Bunlar başkasının kanını kendi bedeninize ne şekilde olursa olsun transfer etmeyi yasaklar diye algılıyorlar ve böyle yapıyor. Doğrusu ben Asiye Hanım e, kan naklini kim reddediyor bilmiyorum. E, biraz daha açık şey yapabilirseniz mahsur yoksa e, şey vermenin bir grup bir görüş bir e, şey vermenin e, memnun olurum. Doğrusu ben e, çok bu konuları bilen birisi değilim ama e, İslam dairesinde böyle bir iddiası olanları duymamıştım. Böylece ben de derste bir şeyler öğrenmiş olayım sizde. Evet. Her neyse. Değerli arkadaşlar e, Yavva şahitleri e, yaptıkları faaliyetleri e, raporlayan ve bunları e, işte her e, şeyin e, faaliyet yapan birimin bir üstüne e, belli aralıklarda rapor olarak verdiğini ve bunun en üstte Amerika'daki e, Yavva şahitlerinin merkezinde bir e, toplanıp rapor haline getirip yayınlandığını görüyoruz notlarımızda 2013 raporunun şeyini görüyoruz 2013 raporunun şey de var PDF ulaşabileceğiniz linki de var bu linke göre dünyada 113 bin küsür tane Yahuva şahidi cemaati var yani ne demek bu hani Yahu şahitlerinden oluşan cemaat sayısı bu ve 29 ülke pardon e, bunların 90, 113 bin tanesinin 29 tanesi ülkemizde e, misyonerlik faaliyetine katılan üye sayısı kendini Yavva şahidi olarak nitelendiren e, üye sayısı 7 milyon 698 bin bunların Türkiye'de yaşayanları ise 2.291 kişiymiş. Evet doğru. Ee, bu misyonerlik yapan 7 milyon kişinin e, bir yıl içerisinde 2013 yılı içerisinde e, çalıştıkları saat toplamı e, 1 milyar 841 milyon 180 bin küsür saat e, misyonerlik faaliyeti yapmışlar. E, Türkiye'deki 2291 kişinin bir yıl içerisinde... E, yaptığı çalışma ise 581.000 saat olarak belirlenmiş. E, bu 2013 yılı içerisinde dünya çapında 277.000 kişi e, vaftiz olmuş. Yani Yahova şahitlerine katılmış. Ülkemizde ise 88 yeni kişi e, vaftiz olup e, Yahova şahidi olmuş. E, şeye göre, elimizdeki e, rapora göre. Doğrusu ben bu Hacemat konusunda da hiç tecrübem Olmadığı için olsa gerek e, Doğrudur Yani e, olabilir kan nakli e, Sıkıntı olabilir Ama e, ihtiyacı Olduğu zaman insanlar ameliyat esnasında falan, Gerçekten e, Büyük e, şeyler oluyor e, Tabii Şimdi e, Biz insanların e, Mesela Bahsettikçe İsa'nın geleceğine inanıyorlar. Bir tarih veriyorlar. Sonra e, o tarihi değiştiriyorlar, yeniliyorlar, e, değiştiriyorlar. Bunlar hepsi olay şeyler. E, biz inananlara bir şey diyemeyiz. Onlar e, o inandıklarıyla mutluysa e, şeylere devam etsinler. E, biz de kendi herkes kendi inancına sahiptir. Böyle şeylere inananlar da vardır, inanmayan da vardır. E, bize düşen İnsanların takdirlerine e, saygı duymak. Şimdi arkadaşlar e, ikinci bir Hristiyanlık içerisinde doğmuş yeni dini hareketlerden birisi Mormonlar diye bilinen e, bir grup. Bunlar kendilerini e, İsa Mesih'in son zaman azizleri kilisesi diye isimlendiriyorlar. Du, parantez içinde koyduğumuz The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o demek. Ee, İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi. Bu e, kilise, e, niye Mormon adı veriliyor? Çünkü bunların kurucusu Joseph Smith e, kendisine e, Moroni isimli bir meleğin geldiğini ve e, bir kitap gösterdiğini, bir kitap e, altın varaklara, altın tabletlere yazılı e, bir kitap gösterdiğini söylüyor ve kitabın ismi Book of Mormon yani Mormon kitabı. Buradan yola çıkarak insanlar bunlara e, Mormonlar adını veriyorlar. Daha sonra bu e, kabul de görüyor yani kendileri de bu Mormon ifadesinden çok rahatsızlık duymuyorlar. Evet e, nedir şey bunun hikayesi? Joseph Smith 19. yüzyılın başında e, yaşayan birisi. Ve oldukça da kısa yaşamış. 39 yılı yaşamış bir adam. Böyle dini tecrübeler var. Dine meraklı böyle insanlardan uzak yaşıyor. İnzivas yaşıyor. İşte İsa Mesih'i veya Tanrı'yı gördüğünü iddia ediyor zaman zaman. Bir gün kendisine Moroni isimli bir meleğin göründüğünü söylüyor. Ve Moroni ona... Onu bir yere götürüyor, Amerika'da New York'ta bir yere götürüyor e, ve orada e, toprak altında gömülü olan e, altın e, varaklar üzerine yazılı tabletler üzerine yazılı e, Mormon kitabını gösteriyor. E, bunu daha sonra e, tercüme ediyor, e, şey, e, Joseph Smith e, ve. İnsanları bu kitapta anlatılan tarihe inanmaya başlıyor, e, çağırıyor. Arkadaşlar e, Mormon kitabı İncil'den farklı bir tarih anlatan. İncil'de anlatılan özür incillemeyim. Kutsal kitap kitabı Mukaddes'te anlatılandan farklı bir tarih anlatan bir kitap. E, dolayısıyla Hristiyanlar buna çok e, prim vermiyorlar. Hatta bunu şüpheyle karşılıyorlar. E, i̇nsanlar Böyle bir iddiada birisi bulunduğu zaman ilk akıllarına gelen şey şudur. Bize o altın tabletleri göster diyorlar. Altın tabletleri göstermeye yetkili olmadığını, o Moroni'nin geri aldığını söylüyor onları. Ee, peki hangi dildeydi diye soruyorlar. Ee, İbranice olduğunu söylüyor. Peki sen İbranice biliyor musun? Ee, İbranice bilmediği tespit ediyor. Mahkeme kayıtlarında İbranice bir metin veriliyor, çevirmesi isteniyor, çeviremiyor. E, bu sefer şöyle bir iddia bulunuyor. Diyor ki, ben diyor e, işte Moroni'nin görevlendirdiği iki melek vasıtasıyla e, şey yaptım. Bunu tercüme ettim diyor. Arkadaşlar şimdi e, bunlara nasıl inanıyorlar diyorsunuz ya? E, ben size bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz Amerika'nın şu anki başkanı e, Barack Obama zenci birisi. En son ve e, hangi partiden e, seçildiği şeyde başkan olarak? Demokrat Parti biliyorsunuz değil mi? E, Obama, Amerika'da iki ana parti var. Demokrat Parti bir de Cumhuriyetçi Parti var. E, Obama'nın da Cumhuriyetçi Parti'nin adayı, yani Obama ile yarışan aday, Mitt Romney diye Buraya da yazayım adını. Mitt Romney ee, Mo Mormon e, kilisesine mensup bir insandı. Yani bu bahsettiğimiz inançlar yani bu şey e, işte Mormonluk artık böyle bir köşede kalmış. İşte 3-5 tane kafası kırık insanın inandığı şeyler değil. Bunlar artık Amerika'da ana akım haline dönüşmüş Ciddi ciddi insanların kabul ettiği, inandığı, siyasi olarak mesela üst düzeylere çıkabildikleri şeyler bunlar. Onu dikkatinizi çekmek isterim. Yani Mithromli bu anlatılan hikayenin doğru olduğuna inanıyor. Daha çok şey yapamazsınız ki siz yani insanların doğru olmadığını ifade edemezsiniz. El hak doğrusunuz Arzu Hanım. Ben kesinlikle Bunların şeyini e, yanlış olduğunu iddia etmek için söylemiyorum. E, i̇nsanlar bu şeye inanıyorlar. E, Joseph Smith'in e, anlattığı hikaye inanıyorlar. E, ve İbrahim'in e bilmediği, ispat edildiği halde o kitabın doğru olduğuna e, kabul ediyorlar. Ve kitap da kitabın örtüşen bir kitap da değil. Elhak doğrusunuz Arzu Hanım. Joseph Smith'in arkadaşları buna iman ediyorlar. Ee, i̇lginç bir şeydir. Ee, Mormonlukta e, Hristiyan ana akımı Hristiyanlıktan farklı bir şey vardır. Ana akımı Hristiyanlıkta tek eşlik asıldır. Normalde e, ana akımı Hristiyanlıkta evlenmemek asıldır. Pavlus evlenilmesini önermez. Ancak evlenildiği zaman da tek eşli olunmayı e, şey yapar. E, Joseph Smith ise ee, çok eşliliği, Kitab-ı Mukaddes'in eski ayet bölümündeki gibi çok eşliliği savunur ve uygular. Kendisi de çok evlenir. Çevresindeki insanları da evlendirir. Bu şey arasında çok e, diğer Hristiyanlar arasında çok kötü karşılanır. Hani Birden fazla kadınla evlenilmesi e, zina etmek gibi telakki edilir. E, ama e, yani e, 20. yüzyılın başında Joseph Smith'ten sonra tabii ölümünden aşağı yukarı 50 yıl sonra şey Mormonlar çok evliliği yasaklarlar. Çok eşliliği doğru bulmadıklarını söylerler. Ancak iş burada bitmez. içlerinden bir grup çıkar. Arkadaşlar 5-6 daha da fazla olabilir. Yani bunun sınırı yok. Ee, çok fazla eşlilik e, yapan e, şey var. den fazla kesinlikle. Ee, bazı e, Mormonlar işte kiliseyi yöneten insanların aslında e, Amerika'daki yönetime hoş görünmek için dini bozduklarını söylerler. Dinimizin aslı ve kurucularımızın uyguladığı şey çok eşliktir. Biz bundan taviz vermeyiz derler. Ve böylece bir e, parçalanma olur. Ana akım mormonlar günümüzde tek eşlidirler. 100 yılı aşkın bir süredir tek eşlilik devam eder. Ama günümüzde hala çok eşliliği savunan ve bunu uygulamaya çalışan insanlar vardır. Bundan, bunlara fundamentalist mormonlar adı veriliyor. E, yanılmıyorsam e, bundan bir süre önce Jeff Warren diye birisi Amerika'da e, işte çok eşlilik e, yaptığı için insanların çok eşliliğini e, yönettiği için tavsiye ettiği için e, küçük yaştaki insanların evliliğini e, kendisi küçük yaştaki kadınlarla evlendiği için e, ve başkalarını evlendirdiği için e, yakalanıyor ve şu an hapiste mesela bu adam. Evet. Çok ilginç şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani e, inançlarınız böyle çok sağlam temeller üzerine kurulu değilse. E, mesela ben yakında böyle fundamentalist mormonların e, bir şeyini okudum. Bilmiyorum aranızda e, İngilizce okuyan var mı ama e, The Family diye bir kitap var. E, mesela bu kitapta. Fundamentalist Mormon e, inancını benimseyen birisinin kendisine Tanrı tarafından vahiy geldiğini düşünüyor. Ve kendisine e, gelen bu vahi doğrultusunda e, Tanrı'nın öğretisine e, karşı duran ve Tanrı'nın öğretisinin yayılmasını engellediği için e, akrabası olan bir kadını ve onun da Çocuk olan yani küçük yaştaki bir çocuğunu öldürme vahyi aldığını söylüyor. Ve bu şekilde gidiyor o insanları öldürüyor hapse giriyor ve hiç pişmanlık duymuyor. Ben Tanrı'nın bana vahy ettiği şeyleri yerine getirdim diyor. Mesela bu çok ilginç bir durum. Evet, bu vahye muhatap olma ta Joseph Smith'den beri devam ediyor. Joseph Smith bir peygamber yani Tanrı'dan vahiy alan bir kişi. Ve Joseph Smith'ten sonra gelen Mormon Kilisesi'nin liderlerinin hepsi peygamber. Hala günümüzde liderleri var ve bu liderleri vahiy alma özelliğine sahip. Dolayısıyla o nasıl vahiy alıyorsa birisi de, cemaatten birisi de bu tür vahiy alma hakkına sahip ve kendisine verilen bu vahiy doğrultusunda gidip bir günahsız bir insanı öldürebildiğini Görebiliyoruz. Evet, evet. Değerli arkadaşlar, inanın bu insanlarda e, yani bu bizim bahsettiğimiz e, işte akletmeye işte vahiyin önemine şey yapıyorlar ama e, bütün dinlerde e, böyle şeyler var. Bakın e, bizim dinimizin akletmesi, e, insanların akletmesine. E, insanların suhi içerisinde yaşamasına e, işte bir kişiyi öldürmenin bütün kainatı öldürmek gibi olduğunu öğreten bir dinimizin mensubu olarak bakıyoruz ki din kardeşlerimiz e, bazen bizim dinimize mensup olmayan insanları e, haksız yere öldürüyorlar suçlu suçsuz ayrımı yapmaksızın e, kimi öldürdüğüne bakmaksızın e, insanları öldürebiliyorlar bazen e, Aynı dine mensup olan din kardeşini öldürebiliyorlar. Yani e, bu derece e, yani o derece barışa önem veren bir din ki bizim dinimizin is isminden kaynak İslam, selam, barış, esenlik demek. Yani böyle bir dinin mensupları e, günümüzde maalesef e, yeryüzünde akıtılan kanlarla anılıyorlar. Terörle anılıyorlar. E, i̇şte bazı insanlara yani e, hiç insan onuruna yakışmayacak şekilde öldürmekle anılıyorlar. Bu da üzüntü verici bir durum ama e, bu da şeyi öğretmek için. El hak doğru e, yani her dinde bu tür şeyler edenler ve akletmeyenler arasında e, şey var. Her neyse. E, hapiste e, öldürülüyor. Mormonlar değil değerli kardeşim onlar. Onlar daha çok şeyler. E, Amişler diye bir grup var. E, bu Amişler e, doğru pek çok teknolojik şeyi kullanmıyorlar. Mormonların böyle bir şeyi yok. Mormonlar e, kahve dahil e, hiçbir Alko, yani keyif verici şey içmemeyi e, önemsiyorlar. Yani e, kahvenin de içen insana bir keyif verdiğini e, düşünerek e, kahve içmeyi dahi yasaklıyorlar. E, Alkolü içecek yasak, sigara yasak. Çok disiplinli bir hayatları var. Başarıya odaklı, ahlaki e, prensipleri önemseyen, e, aile içi şeylere... Bağlara çok önemli aileyi önemseyen, aileyi kutsayan bir boyutları var şeyin. Gerçekten Amerika'da e, yani e, yozlaşmaya en çok direnen şeylerden bir tanesi Mormonlardır. E, bu Mormonlar, e, şeyde Amerika'da Utah eyaletinde, e, Utah eyaletinin e, ana baş şehri diyebileceğimiz e, Salt Lake City diye bir şehir var. Orada e, şeyler üniversiteleri falan var, e, çeşitli ülkelerden insanlara burslar veriyorlar, insanlar gidiyor oralarda e, şey yapıyorlar, e, çalışıyorlar. Bazı durumlarda e, Mormonlar Peygamber Efendimizle Joseph Smith'in arasında benzerlik kurmayı seviyorlar. İşte e, ne gibi? Mesela peygamber efendimizin de çok eşli olduğunu, Joseph Smith'in de çok eşli olduğunu filan e, işte peygamber efendimizin de içkiyi yasakladığını, Joseph Smith'in de içkiyi yasakladığını, i̇şte peygamber efendimizin de yaşadığı şehirden kovulduğunu, Joseph Smith'in de kovulduğunu e, anlatıyorlar. Her neyse e, işte Joseph simitten sonra Brahim Young geçiyor. E, Young'ın liderliğinde Utah'a gidiyorlar. E, Orada işte Salt Lake City kuruyorlar ve günümüzde hala şeyin merkezi e, orasıdır. Evet. E, nedir bunların temel öğretileri? E, bunların temel öğretileri arkadaşlar e, eski ayıp ve yeni ayı da ilaveten e, ayrıca Mormon kitabını da kabul ediyor bunlar. Bunun da ilahi bir vahiy olduğunu e, şey yapıyorlar. Merak eden arkadaşlar internet üzerinden Mormon kitabının Türkçe'sine erişebilirler. Mormon kitabının Türkçe'si mevcut. Ayrıca kendi aralarında önemli dini bilgiler barındıran öğreti ve ahitler isimli bir kitapları var. Doktrinen Covenant diye paha biçilmez inci diye bir kitapları var. Bu iki kitapta şeyin Joseph Smith'in Tanrı'dan aldığı vahiyleri içerdiği kabul edilmektedir. Evet. Bakın burada bahsedilmiş zaten şey. Evet. Warren Jeff. Jeff Warren diye aklımda kalmış ama ters mi belki de şey ya bakın çay bile yasakmış bakın ben çayı atlamışım kahve diyordum çay kahve alkol tütün ve her türlü zevk veya madde tüketmek yasak olduğunu görebiliyoruz Evet Çok ciddi bir e, misyonerlik e, şeyleri var. Eylül Şafağı. Hmm. Ben seyretmedim. İyi ki söylediniz. Bakayım. E, Eylül Şafağı diye. E, o zaman ben de size söyleyeyim. Nasıldı bak. <gülüyor> Big Love diye Big Love diye bir e, dizi var. Amerikan dizisi böyle beş sezon devam eden. E, bu Amerika'da yaşayan bir işte iş adamının kendi çapında bir iş yeri sahibinin e, tek eşliyken Mormon inancına göre e, işte e, çok eşli bir hayata geçişini e, işte üç eşi oluyor ve Üç eşinden bilmem kaç tane çocuğu oluyor ve bu üç, üç eşinin birbiriyle alakalı iç şeyleri yani ilişkileri komşularından gizli bunu yapıyorlar. Çünkü eğer bu bilinirse e, işte şey Amerikan yasalarına ters bunu işte gizli bir şekilde devam ettiriyorlar. E, bunların işte kendi aileleriyle, komşularıyla, iş çevreleriyle, ilişkilerini anlatan ilginç bir diziydi. E, bunu da ben size şey yapmış olayım. 53 yfaan e da bir yere not alıyorum. E, ne dedik? E, Mormonlar kiri, e, şeye çok önem veriyorlar, misyonerliğe aynı e, önceki şey gibi önem veriyorlar. E, misyonerlik yaşları var. E, i̇şte daha önce e, 19 iken misyonerlik yaşı 18'e düşürülmüş. E, kadınlar için ise 21'den 19'a indirmiş. Bunlar ülke dışına gönderiliyor ve bunlar oralarda. Mormon öğretisini yaymak Hristiyanlığı yaymak için çalışıyorlar. Ee, elimizdeki e, rapora göre 2012 raporuna göre e, 14 milyon e, Mormon'un var olduğunu görüyoruz. E, bunların e, 122 bin yeni çocuk kaydı yapılmış e, şeyde e, 2012 yılı içerisinde Dışarıdan katılan 270 bin kişi var ve bu insanların içerisinde 58.900 yani 59 bin tane tam zamanlı misyoner var. Yani e, işini gücünü bırakıp misyonerlik yapmak için e, şeye çıkmış sahaya çıkmış dünya çapında dolaşan e, misyonerlerin sayısını böylece gösteriyor. E, Türkçe veris, web sitesinde ise e, 319 kişinin Kilisevi olduğunu, Türkiye'de dört tane topluluklarının bulunduğunu ancak herhangi bir görevlilerin olmadığını da de görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, bir diğer yeni dini hareket bunlar Hristiyanlık içerisinde doğan yeni dini hareketlerdi. Bununla hiç sınırlı değil. Bunlar çok artık yani böyle kabul görmüş iki yeni dini hareket. Satanizm gibi ee, pek çok e, ortamda e, rahatsızlığa yol açan e, ve Hristiyanlık içerisinden doğmuş Hristiyanlığa bir tepki Hristiyanlığa bir antipatili ile doğmuş din hareketler de var. Onun harcinde e, ne bileyim mesela e, Uzak Doğu dinleriyle Hristiyanlığı medet etmeye çalışan e, Unification Church denilen e, nasıl diyeyim? E, Bizde Muuncülük diye de ifade edilen bir e, dini harekette var. E, Hristiyanlık içerisinden doğmuş böyle çok sayıda dini hareketten bahsetmek mümkün. Ancak biz şimdi e, Müslümanlık içerisinde doğmuş, daha sonra e, müstakil bir din haline almış, İslam'ın dan e, bağımsız bir din halini bu e, almış bir dini hareketten bahsedeceğiz bu dini harekettebaha iyiliktir arkadaşlar e, Ba iyilik e, İran'da ortaya çıkmış e, 19 yüzyılda ortaya çıkmış e, bir dini harekettir e, Mirza Hüseyin Ali Nuri tarafından geliştirilmiş bir şeydir e, temel dayanağı e, şiya düşüncesindeki Mehdi Mehdi Muntazar Beklenen Mehdi inancıdır. Ee, i̇şte Mirza Hüseyin daha sonra e, kendisinin e, Bahavullah olduğunu e, iddia etmiştir. Bu ismi almıştır ve Bahayilik diye bir dinin ortaya çıkmasına e, imkan hazırlamıştır. E, bu 19. yüzyılda başlayan e, e, şeyin arkasında e, yine e, işte Mirza Ali Muhammed Şirazi isimli birisi var. Bu şahıs şimdi erken dönemden beri Şia'da 12. imamın gayip olduğunu, kayıp imam olduğunu, beklenen imam olduğunu söylüyorlar. İşte zaman içerisinde beklenen imamın gelişini kolaylaştıran, hazırlayan bazı kişilerin olduğu söyleniyor. Mesela Mirza Ali Muhammed Şirazi isimli şahıs kendisinin beklenen Mehdi'nin gelişi için bir kapı görevi gördüğünü, yani yolunu hazırladığını, onun yani Mehdi'nin hazırlıklarını yaptığını iddia ediyor. Bundan dolayı kendisine Bab adı veriliyor Ve şeye göre, işte bunun öğretisine göre, e, şekillenen e, yoruma da e, ekolede babilik ekolü deniyor. Bunun talebesi olan, buna intisabı olan e, Bahaullah e, işte e, babın e, şey yaptığı, işte hazırladığı Mehdi'nin kendisinin olduğunu söylüyor. Yani ilk ortaya çıkışı e, yani Bahaullah kendisinin Mehdi olduğunu söylüyor. Daha sonra Kendisine vahiy geldiğini söylüyor ve e, vahiy aldığı için Müslümanlar tarafından tekfir ediliyor ve e, müstakil bir din aldığı vahiler doğrultusunda kitaplar yazıyor ve müstakil bir din e, kurduğunu iddia ediyor. Yani İslam içerisinde kökleri olan, İslam'ın içinde doğan ve İslam'ın dışında müstakil bir din haline gelen ve günümüzde de e, şeyi devam ettiğini görüyoruz. Değerli kardeşim Mirza Ali Muhammed Şirazi bab ama ondan sonra gelen Mirza Hüseyin Ali Bahaullah ismini alıyor. Bahaullah hem Mehdi hem de peygamber olduğunu söylüyor. Bu ilk başlarda işte Mirza Ali Muhammed Şirazi yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle ceza hapse atılıyor. Ee, ve e, yani e, İran'da öldürülüyor. Ee, Bahá'u'lláh ise e, önce sürgüne gönderiliyor, ee, İstanbul'a geliyor, bir süre İstanbul'da yaşıyor, sonra Edirne'ye gidiyor, Edirne'de yaşıyor, oradan sonra e, Sultan, e, işte Osmanlı Sultanı onu Filistin'e sürgüne gönderiyor ve e, şu an. Şeylerin Bahayilerin merkezi e, Filistin'de Hayfa şehrindedir. E, Hayfa şehrinde olduğunu e, biliyoruz. E, Edirne'de Selimiye Camii'ne yakın bir yerde e, şeyleri var. E, bu Bahavullah'ın evi var. E, orayı ziyaret etmek Bahayiler için önemli bir e, vazife olduğunu e, öğreniyoruz. Bahayilerin Türkçe'de yayın yaptıkları web siteleri var. E, kitaplarının tercümeleri var. E, yani e, misyonerlik faaliyetleri de e, çeşitli yerlerde olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Kendileri gibi düşünen, e, öğretilerini kabul eden insanlar e, bahayilik inancına e, girebiliyor. Bahayilik çok e, nasıl diyeyim? E, kolay bir din diyeceğim. Yani şöyle kolay. Mesela İslam'ın veya Yahudiliğin veya Hristiyanlığın tarihten gelen bazı şeyleri var. Yükleri var. Mesela Hristiyanlıktan bahsedeyim. Hristiyanlığın Engizisyonu var mesela. Tutmuşlar bir zaman kilise insanlara zulmetmiş. ceza Ağır cezalar vermiş. Mesela Müslümanlığın işte geçmişten gelen bazı şeyleri var. işte kadınlara şöyle yapmış, yok şöyle olmuş, böyle olmuş. İşte cihatlar var. Şunlar. Yani bunlardan dolayı e, şey yapılabiliyor. Yahudilerin aynı şekilde şey, şeyleri var. Ancak Baharilik tamamen modern. E, insan haklarına saygılı, insana değer veren e, bir e, din anlayışını ortaya koyuyor. Tarih Caysi günümüz modern hayatına e, böyle bir ee, prova edilerek biçilmiş bir e, elbise gibi üzerine oturan, yakışan bir dini gelenek. Ancak ilginçtir. Ee, çok e, sayıları çok fazla artmıyor. Çok şey değiller. Ee, böyle bir e, yönü de var. Evet. Ne dedik? Bahaullah vahiy aldığını iddia ediyor. E, el kan kitabın Akdes Pardon iki dakika bana müsaade eder misiniz geliyorum <gülüyor> Evet, ne dedik? Ee, i̇şte Bahaullah, e, Kitabı ül İkan, El İkan diye bir kitabı var. Kitabı Akdes diye bir kitabı var. Ee, Kelimati Meknune var. İşrakat var. Tecelliyat gibi kitapları var. Ee, Bunlar arkadaşlar e, Türkçe'ye de çevrilmiştir pek çoğu. İnternette ararsanız bulabilirsiniz. Okuduğunuz zaman böyle e, İslami bir literatür okuyormuş hissi kap ne kapılırsınız. Çünkü kitapları yazan insan e, yani Bahaullah e, İslam kültürü içerisinde doğmuş yaşamış e, bir insan. E, onun için yani şeyi e, nedir onun ismi e, yani üslubu da e, şeydir. E, İslami terminolojiyi kullandığını görüyoruz. Bahavullah öldükten sonra yerine oğlu Abdülbaha'yı bırakmıştır. Abdülbaha e, dini e, Avrupa ve Amerika'da yaymak için e, şey yapmış e, özel gayretler sarf etmiştir. Özellikle 2. Dünya pardon 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere e, sempatik durmuştur e, ve bunun sonucunda İngilizler tarafından şövalyelikle e, e, taltif edilmiştir. E, Abdülbaha'dan sonra e, büyük torunu e, Şevki Efendi, e, üçüncü e, kişi olarak e, hareketin başına geçmiştir. E, Şevki Efendi, Oxford. Amazonu bir insandır. Amerikalı bir hanım da evlidir e, ve e, Amerika yani e, pek çok literatürü İngilizceye tercüme etmiş e, ve in, e, Bahai inancını tanıtan e, metinler yazmıştır. E, yeryüzünde günümüzde e, Bahai inancına mensup e, insan sayısının 5 milyonu geçtiği ne inanılmaz e, kabul edilmektedir. E, mabetleri dünyanın dokuz yerinde e, mabetleri vardır. E, mabetleri gerçekten çok orijinal mimari binalardır. E, ve on e, dokuz sayısı çok özel bir sayıdır e, şeyler için. On e, dokuzla alakalı hurufilikle alakalı bazı e, faaliyetlerin olduğunu da biliyoruz. E, kısaca e, öğretilerini e, şöyle söyleyelim bir kere kesinlikle değerli kardeşlerim e, bu insanlar kendilerini Müslüman olarak görmüyorlar dolayısıyla vahyin e, tamamlandığını kabul etmiyorlar Abdul Bahaya ve daha sonraki insanlara yeni vahiylerin geldiğini kabul ediyorlar. Bunu iddia ettiğiniz zaman kabul eden bulduysanız hiçbir sorun yaşamazsınız. 5 milyon insan bu görüşü kabul ediyor. Yani yapılacak fazla bir şey yok. Ee, Bahayli'nin Tanrı anlayışı İslam'ın Allah inancına çok benzer. Ee, zaten onlar da Tan diye Allah ismiyle hitap ederler. Ee, yalnız Baha Pardon, Bahaullah bir dönem şeydi, Müslümandı. Mesela Şevki Efendi Müslüman olarak hiç yaşamamıştır bile belki. Yani o Baha'i inancı içerisinde doğmuştur. Doğru, bir dönem bunların kurucuları Müslümanlar arasında vardı. Hala pek çok, mesela İran'da pek çok Baha'i'nin, pek çok derken, Önemli bir Bahayi insanın yaşadığı kabul ediliyor ama İran'da Bahayilik e, yasak bir inanç, dolayısıyla gizleniyorlar. Ülkemizde açıkça Bahayi olduğunu söylemenin hiçbir sakıncası yok. İnsanlar e, şey yapıyor. Hatta bundan e, bir, bir, mesela beş yıl kadar önceydi yanılmıyorsam Bahayili'nin lideri Türkiye'deki temsilcisi Otdü'deki bir profesör olduğunu biliyorum. Yani e, şey olarak istenirse gidip ayinlerine katılınabiliyor. Bahayilik ilginç bir şey. Mesela bahay olmak için bir şeye gerek yok. Yani bir ritüel yapmıyorsunuz. Siz işte müracaat ediyorsunuz ve sizi bahayiliğe kabul ediyorlar. İşte bir barış dini, bir insan merkezli bir din olma şeyinde herkesin bütün insanlığın ortak bir tabiatının olduğunu söylüyorlar ve insanların ortak bir dille sahip olması, bütün insanın aynı dili konuşmasını da savunuyorlar. Ama tabii ki bu gerçekleştirilebilir bir şey değildir. Barışa, kardeşliğe, hoşgörüye çok önem verdiklerini görüyoruz. Kadın erkek ayrımı yok. İşte bilim din çatışması yok. Herkes eşittir. Hangi renk, hangi din, hangi şeye olursa olsun herkesi eşit görüyorlar. Ee, i̇şte e, bu tür modern bir dini gelenek olduğunu görüyoruz. Ee, i̇badetler çoğunlukla kişisel yapılıyor. Ee, gücü yetenler işte belli tarihlerde e, 19 gün oruç tutuyorlar. Özellikle Bahavullah'ın doğduğu yerleri. Pardon, Bahavullah'ın yaşadığı yerleri ziyaret etmek, onun kabrini ziyaret etmek bir hac görevi olarak görülüyor. Bahavullah'ın metinlerini okumak, onun üzerine düşünmek en önemli şeylerden birisi. Şiilikten gelen, işte Şia'da biliyorsunuz Humus diye bir vergi vardır. Beşte bir gelirinizin beşte birini vergi e, zekat olarak verirsiniz ve bu vergiyi de e, sizi e, yöneten din adamına verirsiniz. Dolayısıyla e, şey e, bu beşte bir zekatı da topluyorlar ve e, cemaatin selameti geleceği için e, şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Üstün ahlaki ilkeleri savunuyorlar. Zina etmek, hırsızlık, kumar, alkollü, uyuşturucu e, ürünler tüketmek kesinlikle yasak. Dedikodu yapmak yasak. Politika yapmak günah sayılıyor. E, ve böyle bir dini gelenek olarak İslam'ın içerisinden çıkıp bağımsız bir dini gelenek olarak yeni bir dini hareket olarak bahsedebiliriz. Evet gelelim son dini hareketimize. E, bu da Kadiyenilik'tir veya Ahmadiye diyebiliriz çünkü Kadiyeniliği bir olumsuz ifade olarak görür kendi mensupları. Kadiyan'da doğan Mirza Gula Ahmed'in öğretisi çerçevesinde şekillenmiştir. 19. yüzyılda işte yaşayan Mirza Gula Ahmed 20. yüzyılın başında vefat ediyor. Ee, bir süre e, memurluk yaptıktan sonra e, İslam'ı savunmak için Hindulara ve Hristiyanlara karşı savunmak için kitaplar yazmaya başlıyor. Ee, kendisi e, 14. Hicri asrın e, Hayriye 19'un şeyi e, 19'un hikmeti Kur'an-ı Kerim'de e, 19 sayısı geçiyor. Ve aleyha tisate aşer diye geçen bir ayet-i kerime var. Bu ifade işte pek çok insanın, mesela bunlardan birisi işte Edip Yüksel de bu şeydedir. 19'un çok önemli bir rakam olduğunu şey yapıyorlar. Düşünüyorlar. Yani Oradan kaynaklanıyor. Yoksa başka bir şey olduğunu bilmiyorum. Evet. E, dini inançlarını Bahaullah mı belir e, belirlemiş? Evet. Bahaullah e, belirlemiş ama bu şeylerin son nihai halini alması muhtemelen e, çeşitli e, yaşanan dünya e, ülkeleri arasında yaşanan çeşitli e, tartışmalar, savaşların sonunda böyle bir bar barış dini bir insanlar arasında eşitlikçilik dini olduğu e, yani şeklinde şekilleniyor. Mesela Amerika'da 20. yüzyılın ilk yarısında e, ırklar arasında bir ayrım yaşanırken muhtemelen bunlar arasında böyle bir görüş yoktu. Ama ne zaman ki ırklar arasındaki ayrımın kötü olduğu anlaşıldı ve Amerikalılar da bunu değiştirmeye karar verdiler. Bunlar da işte ırkların eşitliği, insanların eşitliği üzerine bazı yeni görüşler ifade etmiş olabilirler. Evet. Arkadaşlar Mirza Gulem Ahmet'in dediğimiz gibi öncelikle kendisinin müceddit olduğunu söylüyor. Mücedditlik İslam geleneğinde yaygın. Sünni İslam'da özellikle yaygın bir şey. Yani her yüzyılda bir, bir Müslüman din aliminin gelip insanların dini yaşantılarını ve anlayışlarını ihya etmesi prensibine dayanıyor. Kendisini öyle söylüyor. Daha sonra kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyor. Kendisinin peygamber olduğunu da, vahiy aldığını da söylüyor. Ancak kendisine bir vahiy verilmekle birlikte yeni bir kitap verilmediğini dolayısıyla Peygamber efendimizin Hatem'in Nebi'yin olduğunu e, ancak Hatem'in Rusul olmadığını söylüyor. Kendisinin bir Resul olduğunu e, ifade ediyor. Ama e, yani bu bizim geleneksel anlayışımızı ters bir durum. Bundan dolayı da e, insanlar e, bu adamı tekfir ediyorlar. E, ne bileyim anlattığı şeylere bakacak olursanız bir e, temel öğretisi şunun üzerine kurulu. Hazreti İsa e, Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre e, çarmaha gerilmiyor. E, dolayısıyla Hazreti İsa o kargaşada çarmaha gerilen bir insan çarmıhta ölüyor. Hazreti İsa o kargaşadan Allah'ın yardımıyla kurtuluyor. Ve kendisi Hindistan'a doğru geliyor. Pencap'ta e, şu an işte e, şeyde bu Pencap'ta. Pakistan sınırları içerisinde. Pencebe geliyor, oraya yerleşiyor ve e, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor e, ve orada vefat ediyor. E, Hz. İsa'nın e, ölümü e, yani Hz. İsa'nın ikinci gelişini bekleyen insanların e, aynı Hz. İsa'nın şahsen geleceğini bekliyorlarsa yanıldıklarını söylüyor. Diyor ki Hazreti İsa'nın şahsı başka bir bedende gelecektir. İşte o başka bedende benim diyor. Yani kendisinin Hazreti İsa'nın ikinci gelişi olduğunu yani Mehdi olduğunu ifade ediyor. Yani bu görüşleri gerekse işte Allah'tan vahiy aldığı görüşü Sonra e, biliyorsunuz İngilizler Hindistan'da sömürge yönetimi kuruyorlar. İngilizlere karşı mücadele eden, silahlı mücadeleye kalkan insanlara işte cihadın artık e, silahla değil, e, kalemle yapılması gerektiğini e, söylemesi. Bu tür şeyler Müslümanlarla aralarının açılmasına e, yol açıyor. E, yalnız Mirza Gulem Ahmet şey bir insan yani Hırslı bir insan. Sadece Müslümanların mehdisi olmakla kalmıyor. Hristiyanların bekledikleri İsa'nın ikinci gelişinin de kendisi olduğunu. Hristiyanların beklediği Mesih'in de kendisi olduğunu. Hindilerin beklediği Krişna'nın bedenleşmiş şeklinin de kendisinin olduğunu söylüyor. Yani ben sadece bir dine hitap eden birisi değilim. Üç dinin mensuplarına da hitap ediyorum. Onları doğru yola götüreceğim diye e, iddia eden e, birisidir. E, arkasından kalanlar bir kısmı e, şey olarak e, bunun bir peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Ve bu görüşü savunanlar tekfir ediliyor. Ancak e, bazıları bu şahsın sadece bir Mehdi olduğunu e, söylüyor. E, bu şekilde farklı şeyleri var. E, arkadaşlar e, Pakistan ülkesinde e, kadiyanilik yasak bir dini inanc. E, yanılmıyorsam e, 70 yıllarda e, şey e, Pakistan'da Kadiyeniliğin e, Kadiyeniliğin bir küfür olduğunu, kadiyanilerin kafir olduğu hakkında bir kanun da çıkartılmış. Böyle bir e, dini e, grup e, günümüzde e, interneti e, işte e, ve işte iletişim araçlarını çok e, etkin kullanıyorlar. E, Avrupa'da, Amerika'da, e, çeşitli ülkelerde e, İslam'ı yayma çalışmaları yapıyorlar. E, pek çok insanın İslam'a girmesine yol açıyorlar, aracı oluyorlar. E, ancak İnsanlar belli bir süre sonra kendilerinin aslında İslam'a girerken e, kadiyanilik İslam'ına, İslam yorumuna girdiğini fark ediyorlar. Ama e, sonuçta Müslüman olmuş oluyorlar. E, Demin de ifade ettiğim gibi interneti çok iyi kullanıyorlar. E, cuma hutbelerini naklen yayınlıyorlar. Hatta... E, dünyanın çeşitli dillerine türkçede dahil olmak üzere çeşitli din, dillerine e, ne diyoruz? simultane tercüme yapıyorlar. hutbe okurken şey hutbe biraz daha böyle e, haftalık beğenname gibi bir hutbe oluyor. Eee hutbe okurken aynı anda e, çok sayıda dile çevrildiğini istediğiniz dili e, şey yapabiliyorsunuz. Değerli kardeşim eğer siz bir insanın mehdi olduğuna inanıyorsanız e, onun e, yani küfür e, küfrünü gerektirmez sizin küfrünüzü. Belki dalalette olabilirsiniz ama kafir denemez size. Bazı Müslümanlar ise e, onun peygamber olduğunu iddia ediyorlar. İşte o peygamber olduğunu iddia edenlerin İslam dairesinin dışında olduğu kabul ediliyor. Yoksa e, onun mehdi olduğunu ee, söyleyenler e, tekfüle edilmesini gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben de ee, değerli kardeşim e, vahiy aldığını söylüyor <gülüyor> Şimdi ben kelam e, uzmanı değilim. Yani dolayısıyla ben e, bir insanın e, İslam dairesinin içinde midir değil midir ona karar verme durumunda değilim. Bunu e, yani ehline bırakayım ben en iyisi. Evet. Ben e, yurt dışında e, öğrenciydim. E, camide karşılaştığımız Pakistanlı bir genç arkadaşla böyle konuşuyoruz e, konuşurken e, bana dönüp dolaşıp Hazreti İsa öldü mü diye soruyor. Hazreti İsa gelecek mi ne zaman gelecek tabi e, arkadaşlar e, kadiyani olmak yani Müslüman Kendilerini kadiyani olarak nitelendirmiyorlar. Ahmedi Müslüman diye nitelendiriyorlar. Kesinlikle e, Müslüman olduklarını düşünüyorlar. İslam dışında başka bir dine mensubiyet duymuyorlar. Kelime-i şehadeti getiriyorlar. Namaz kılıyorlar. E, hacca gidiyorlar. Oruç tutuyorlar. Bildiğiniz bütün ibadetleri e, yapıyorlar. Bu arkadaşım işte Pakistanlı arkadaşım bana dönüp dönüp şeyi soruyor. İsa öldü mü? Ne düşünüyorsun? Ben de yani böyle çok net bir şey söylemek istemiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ee, olabilir. Ölmüş de olabilir. Ölmemiş de. Yani bilmiyorum bu konuları. Hani Kur'an-ı Kerim net bir şey söylemediği bir şeyde benim böyle net bir şeye inanmam gerekmez diye düşünüyorum. Falan gibi laflarla geçiştiriyorum. Sonunda arkadaşım bana açtı konuyu. Dedi ki, hocam dedi, e, Hazreti İsa ölmüştü. Ancak Çarmıh'ta değil, Pakistan'da ölmüştü. Dedi. Ee, Hazreti İsa'nın e, tekrar dünyaya gelmesi gerçektir dedi. Gelecektir. Hatta gelmiştir bile dedi. Ee, Hazreti İsa işte Mirza Gülam Ahmet'in şahsında dünyaya gelmiştir. İşte bizim beklediğimiz o ikinci geliş gerçekleşmiştir. Filan bana işte şeyini, kendi görüşlerini anlattı ama... Gördüğüm kadarıyla beş vakit namaz kılmaya çalışan e, dindar, e, ayet hadislere e, saygı gösteren bir Müslüman idi. Ancak tabii ki şeylerini ben bilemem. Hayır yani Buttun'un e, dini inancını bilmiyorum. Biraz evvel de bahsettiğim gibi e, şey, e, Kadiyenilik Pakistan'da yasak bir e, inanç. Dolayısıyla. Gerçek kahdiyen inancına sahip olan kişiler kendilerini açıkça ifade etmiyorlar. Gizlice olabilirler ama yani şeyi bilemiyorum ben iç yüzünü. Evet. Bakın 1974 yılında alınan bir kararla, Pakistan'da çıkartılan bir kanunla İslam dışı azınlık olarak bu e, nitelendirilmiş e, şeyde da ilave olarak mesela e, bu notlarımızda arkadaşlar Yaho ya şahitlerinin mormonların bahayilerin kadiyanilerin Yaho ya o şahitlerinin kutsal kitap çevirisinin mormon kitabının linkleri var ilgilenen arkadaşlar e, şey yapabilir bu siteleri gezip görebilirler e, ben biraz da kısaca mesela Nation of Islam'dan bahsetmek istiyorum. Nation of Islam hepinizin ismini bildiğim Malcolm X isimli şahsın da Müslüman olmasına yol açan, Muhammed Ali'nin Müslümanlığına yol açan bir şey. Mesela bunlar da Malcolm X'in Müslüman olmasına aracılık eden şahıs. Eliyah Muhammed biraz evvel bir arkadaşımız yazmıştı. Mesela Eliyah Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyorlar. E, bu şey e, aynı e, Mormonlarda olduğu gibi e, bir insanın yaratılışı hikayesi anlatıyor. Tarihte ne Kuranda anlatılan ne de e, yeni eski tarihte anlatılan e, yaratılıştan farklı, hiç ona benzemeyen bir şeyden bahsediyorlar nasıl diyeyim bir yaratılıştan bahsediyorlar beyaz tenli insanların beyazların şeytan soyundan geldiğini siyahların ise tanrı soyundan geldiğini öğretiyorlar böyle ırkçı işte bir dini gelenekken zaman içerisinde evrim geçirmiştir. Özellikle Eliyah Muhammed'in oğlu Varisuddin Muhammed zamanında Sünni İslam'a yaklaşmıştır. Ancak e, Varisuddin Muhammed çok karizmatik birisi değil. Eliyah Muhammed de çok karizmatik birisi değil. E, Malcolm X çok karizmatik birisi. E, zaten e, Nation of İslam'ın yaygınlaşması Malcolm X'in sayesinde gerçekleşiyor. Büyük atılımı onun sayesinde yapıyor. Daha sonra dışlanıyor. Malcolm X e, hacca gidiyor ve hacda çeşit çeşit e, ırklara mensup insanların e, birlikte ibadet etmesini görünce yanlış e, bir yolda olduklarını daha iyi anlıyor. Amerika'ya döndükten sonra bağları e, kesiliyor şeylerle e, of ve bir e, suikast sonucunda e, şehit ediliyor. Evet e, doğru. Malcolm X'in hayatını anlatan film var. Ancak ben filmden daha çok eğer fırsatınız olursa onun hayatını anlatan kitabı okumanızı isterim. Bu insan yayınları tarafından çıkan Alex Haley diye bir yazarın Malcolm X'in anlattıkları üzerine yazdığı bir otobiyografi var. Çok güzel. Tercümesi de çok güzeldir. Ee, okumayan arkadaşlarıma e, tavsiye ederim lütfen okuyun ee, yani bir insanın geçirdiği dönüşümü anlatması açısından bir su, yani bir e, suçlu bir ne bileyim e, dünyevi lezzetlere zevklere bağlı bir insanın nasıl olup da e, böyle yüksek ahlak e, sahibi e, bir insana dönüştüğü ırkçı bir insana dönüştüğü oradan nasıl olup da e, bütün insanların eşitliğini gören bir Müslüman'a dönüştüğünü, oradan e, işte e, nasıl bir toplum lideri olduğunu e, anlatan e, güzel bir kitap e, ve işte nasıl şehit edildiğini de kısaca anlatıyor. Okumanızı tavsiye ederim. E, Elia Muhammed'ten sonra oğlu Muhammed Muhammedciye oluyor. Varisüddin Muhammed eserde filan okumuş, Sünni İslamı bilen ve ee, mesela e, Nation of Islam'ı İslam'a yaklaştırmaya çalışan birisi. E, mesela e, şey e, yani ibadetler daha çok mabet ismini verilen yerlerde yapılıyor. Ancak mabetler bizim camilerimiz gibi değil. E, kiliseye daha çok benziyor. Ne yani kiliseye benziyor derken yani böyle sıralar olan, oturulan, ayakkabıyla girilen bir yer ee, yani cuma namazları kılmıyor ee, ancak cuma namazları işte hutbeler okunuyor bizim bildiğimiz manada namaz ibadeti sonraları e, işte şeye giriyor ne of İslam'ın içine giriyor e, mesela uyuşturucu alkol sigara kesinlikle yasak e, yani e, zencilerin bazı maddelere ve şeylere, yiyeceklere, İslam'ın yasakladığı yiyecekte ilgisini çok başarılı bir şekilde kontrol altına alıp onları e, onlardan uzak tutmayı beceren bir dini gelenek. E, gerçekten bu açıdan çok başarılı. Zenciler arasında e, çok güzel bir yardımlaşmayı, destekleşmeyi, birbirini takviye etmeyi, birbirine kol kanat gelmeyi, e, e, sağlamış bir şey. Bahri Muhammed'ten Muhammed'den sonra e, Louis Farrakhan diye birisi aslında müzisyen olan böyle Malcolm X gibi sokaklardan gelen birisi liderliğe geçiyor. Hala liderliğini o yapıyor. Bayağı yaşlandı ama yeni bir liderleri olduğunu okumadı. E, bu Farrakhan e, bundan işte bir 10 sene kadar evvel Amerika'da e, Amerika'nın başkenti Washington'da 1 milyon zenci insanı toplama e, şeyindeydi iddiasındaydı ve gerçekten 1 milyon insanı orada topladığını okumuştum. E, yani böyle bir e, şey, karizmatik bir lider. E, zaman zaman Yahudilerle başı derde girse de, yani Yahudileri e, ne diyeğim suçlayan şeyleri olsa da böyle bir boyutu e, var şeyin e, Farahan'ın. E, böyle bir dini gelenek günümüzde e, hala e, işte şey e, Sünni İslam'ın mesafesini koruyan e, bir e, şey olarak Amerika'da varlığını devam ettiriyor. E, bunun dışında e, işte aslında bu yeni dini hareketler e, geleneksel İslam'ın veya geleneksel din anlayışın dışında geliştirilen her türlü yeni hareketi e, şey yapa, e, içine alabilecek bir şey, ülkemizde de şahsen ben bu yeni dini hareket şeklinde nitelendirilebilecek bazı dini hareketlerin oluşumlarının olduğunu görüyorum inanıyorum yani bunların da zaman içerisinde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum 3 aşağı 5 yukarı benim anlatacaklarım bu kadar eğer sormak istediğiniz şeyler varsa e, o konuyla da alakalı, yani soracaklarınızla alakalı da e, şeyler söyleyip konuşabiliriz. Ee, değerli arkadaşlar ben teşekkür ediyorum. İkisi de mesela şeylerine videolarına bakın arkadaşlar. Mesela Malcolm X'e de bakın, şeye de bakın. Çok yani konuştuklarında böyle yani toplumları etkileyebilecek derecede e, şey e, karizmatik insanlar e, ve gerçekten zor insanlarla suçlular, e, ne bileyim işte bağımlılar e, veya işte toplum tarafından dışlanmış insan, az eğitim almış insanları. E, çok disipline bir hale getirip etkileyen, onları organize bir şekilde e, yöneten insanlar bunlar. Yani Louis Farrakhan her ne kadar e, Sünni İslam'a mesafeli olsa da e, zenci e, Müslümanların e, üzerindeki tesiri itibariyle önemli olduğu kanaatini taşıyorum ben. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İnşallah. Haftaya son dersimiz mi yapacağız? Benim için de güzeldi. Teşekkür ediyorum. Ben bu pazartesi günü dersi, işte daha evvelde söylediğim gibi 6 saat ders anlatıyorum. Biraz yorgun oluyorum doğrusu. Sonra da sizin için böyle şey yapıyoruz. Ama sağ olun var onun ee, arkadaşın ilgisi sorularıyla ee, gayet güzel geçiyor benim açımdan da dersler. Ee, i̇nşallah kazasız belasız e, tamamlarsınız. Ee, öyle ümit ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oldu arkadaşlar. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı bir hafta diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Her işinize. Sağ olun, var